Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda, yeni yılın ilk programında yine Tuncel Erdem'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Tuncel Erdem 1962'de İstanbul'da doğdu. 1990'da Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünden mezun oldu. 1981'den itibaren çeşitli mizah dergilerinde çalıştı. 1985'te yazısız siyah beyaz öyküler çizmeye başladı. Sonra bu öykülerde kısa metinlere yer verdi. Bu kısa metinler kimi zaman çizimlere eşlik ederek, kimi zaman onlardan ayrılarak var oldu. Bazen çoğalarak öykü metinlerine dönüştü. Öykü, şiir ve çizgileri ekspres, öyküz, kitaplık, özgür edebiyat, rol Kül Öykü, bir Artı 1, +1 Teak, Levent Bild ve Frigidaire gibi dergilerde yayınlandı. Yapıtları Tuncer Erdem Albüm, Joker 1991, Şehrin Ilık Solukları 1996, Hayali Fener 2003, Denizlerimizde Rüzgar 2007, Boskır Kitabı 2008, Sulardan Kırlara Kuşlar, Seyrin 80 Hali 2009, İstanbul Zamanın Suya İzi 2009, Kar, Kömür, Keder 2011, Gece kita Gece Kitabı, Bilge Karasu 2012, Güzel Eşya, Alelade Dünya, Bak Gene O Şeyh ve son olarak geçtiğimiz günlerde yayınlanan Uzak Kış, Kayıp Güz. Ee, Tuncer Erdem'in kitaplarının büyük bir kısmı yapı kredi yayınları tarafından yayınlanıyor. Ee, şimdi bu ikinci programda daha çok bu son kitabınız ve tek romanınız şimdilik ee, Uzak Kış, Kayıp Güz'e odaklanmak istiyorum ben. Ee, ...şimdi bu... ...Türkçe Edebiyat'ta yavaş yavaş... E, ...desenlerin... ...yani resim... evet ...resim değil ama desenlerin... E, ...kullanılır olmaya... ...ve görünür olmaya başladığını... ...yavaş yavaş görüyoruz fakat... Hmm. E, ...oralardaki... ...hal tabii ki sizin romanınızdaki gibi değil... ...yani bu... E, ...önce şeyi konuşalım isterseniz... ...gerçi biraz programa başlamadan önce de konuştuk... ...yani bu kitaptaki... E, ...desenler, yani çizimler... ...ve metinlerin... E, ...kitaptaki... E, ...mizampacığında belirli bir... ...şey gözettiniz mi? Yani metinlerle bir birlik olsun... Hı -hı. ...ya da illa şu desen burada olsun... ...gibi bir şey. Çünkü kitapta... ...neredeyse yani üç sayfa hariç sanırım... E, ...desenler... ...hep var. Yani evet. bu, bu nasıl oldu? bir Onu merak ettim ben. Evet. Yani... E, ...bir kere... ...metinler... E, ...desenler metinleri doğrudan anlatmadığı hı. için... Hı hı. ...metinlerle desenler arasında çok direkt bir bağlantı yok. Çağrışımlar var. Hı. Hı. Güzel. Yani metin ve desen hı hı. el ele yürümüyorlar ama... Hı hı. E, ...aynı yolda e, yürüyorlar diyebiliriz belki. Hı hı. Güzel. <gülüyor> e, birbirlerine temasları çok e, hı hı. yakın değil. Evet. Tabii bir sıralama var resimlerde sonuçta Hı -hı. E, çağrışımları olan metinlere yakın olmalı Hı -hı. bunu gözetmeye çalıştık e, ama aynı sayfada olması gerekmez. Çünkü çağrışım. Çağrışım Hı -hı. belki bir sonraki sayfada okur onu görecek e, Hı -hı. işte belki bir dakika önce okuduğu bir metinden Hı -hı. bir çağrışım yakalayacak. Hı -hı. Bu okurun yani yaratıcılığına da evet. e, yer bırakır diye düşündüm açıkçası. Tabi kesinlikle ]çası. öyle. Bu yüzden çok şey bir teknik bir şey yok. Hı hı. E, yerleştirme yok resimlerle metinler arasında. Evet. E, fakat şey gibi de düşündünüz mü? En azından ben öyle düşündüm bir okur olarak. Yani sadece e, biz e, çizgileri, desenleri izleyerek de e, bir hikaye okuyoruz. Yani bir, evet. bir, onun da bir hikayesi var ve o evet. bize başka bir şey... Ya, ...tamamen çağrışımlarla dolu... ...başka bir şey de anlatabiliyor... Evet. ...hani romanın içinde başka bir roman daha var... ...yani mesela şey diye düşündüm ben... ...ve yaptım hani kitabı okuduktan sonra dedim ki... ...şey yapacağım sadece... ...şeye bakacağım, desenlere bakacağım... Hı -hı. ...ve sadece desenlere baktığım zaman... ...ben e, ne görüyorum... E, ...ve şeyi, yani şeyi fark ettim... ...çok daha fazla metin gördüğümü... Hı -hı. ...desenlere... ...sadece desenlere baktığımda hani... E, ...mesela bunu düşündünüz mü... Ya da öyle olsun istediniz mi? Ya da okurda öyle bir şey bırakmak? Zaten anlattığınız şey kitabın ortaya çıkış sürecini de anlatıyor hmm, biraz. Ne güzel. Çünkü aslında ilk başta desenleri çizdim ben. Hmm. İşte desenlere böyle bazen metinler yazdım. Ama sevdiğim e, görüntüleri, suretleri çizdim. Kendi çizgilerimle hmm. yorumladım. Bunlar bazen bir aile albümünden, bazen bir video klipten, bir gazeteden bir... Hı hı. Coğrafya Gezi Dergisi'nden sevdiğim hı hı. resimler buldum ve onları çizdim. Hı hı. Sonra o resimleri bir araya getirdim ve onlara bir başlangıç noktası bularak suretlerin birbirini takip etmesini ve hı hı. bununla bağlantılı suretlerin bende uyandırdığı izlenimlere hı hı. dayanarak bir yol takip etmeye başladım. Hı hı. Ee, az evvel sizin bahsettiğiniz deneyimi ben kendi hmm. e, kendim yaşadım hı hı. ama belki dediğiniz gibi bir e, başkası işte sizde o suretleri alarak belki kendi hikayenizi de oluşturabilirdiniz. Hmm, daha bu benim hikayem. Hmm. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ama hı hı. başka bir okur hı hı. başka bir e, hikaye çıkarabilir bu metinlerden. Bir de şey var <gülüyor> zaten kahramanımız bir seyyah yani, evet. yani dolaşıyor ve hani ee, ...aslında bir taraftan zamansız ve mekansız bir coğrafyada hı hı. dolaşıyor. Hani bu bir coğrafya kitabı aynı zamanda. Hı hı. Bir seyyahın e, coğrafyadaki yürüme hali hı hı. gibi de düşündüm ben mesela. Evet. Ve bu hı. hani yürüyüş halinin kendisini, yolculuk halinin kendisini... ...yani hı hı. yolda olmanın kendisini e, anlatma fikri... Nereden ortaya çıktı? Mesela onu da merak ettim. Hı hı. Yani niye böyle bir şey kurguladınız? Evet. Yolculuğu çok seviyorum hı. çünkü. Hı hı. E, tabii her zaman yolculuk yapamıyorum ama yolculuk düşüncesi çok hoşuma gidiyor. E, düşünüyorum, hayal kuruyorum hı hı. yollar evet. üzerine, yolculuklar üzerine. Aslında e, bu kitapta da hani biraz kendi hayalimde çıktığım yolculuklar... Hı -hı. ...var... ...tren yolculuğunu çok seviyorum... Hı -hı. ...yürümeyi çok seviyorum... Evet zaten tren yürümek ve hani şey gibi... Ee, yani... ...ondan kaynaklanıyor diyebilirim... Bir de şey <gülüyor> de var hani... ...hem e, desenler <gülüyor> çağrışımlarla ilerliyor... E, ...metinler de öyle... Hı -hı. ...yani evet bu sizin dediğiniz gibi... ...sizin yolculuğunuzun Hı -hı. anlatısı... ...tabii ki o desenlerle başka bir metin... ...yani başka metinler kurulabilir... E, ...fakat... E, metinler de sürekli olarak e, okurun e, gözünün önünde bir şeyler canlandırmaya yönelik. Yani Hı -hı. metinler şey değil, yani o metinlerin e, görselliğe davet eden bir şeyleri var. Yani evet. e, mesela benim metnim böyle olmazdı Hı -hı. açıkçası. O Hı -hı. öyle bir görsellik ben yaratamazdım kendi adıma. E, bu ...görselliğe... E, ...hani okuru davet etmek... ...metinler aracılığıyla... ...yani aklınızdan geçen bir şey miydi... ...ya da yoksa siz sonradan... ...öyle olduğunu mu düşündünüz... ...ya da öyle mi gerçekten? Yani herhalde öyle... ...zaten... E, ...şimdi yani şöyle bir şey var... ikiçe iç geçmişlik var aslında... Hı hı. E, ...bu... E, ...bu metinlerin çağrıştırdığı suretler... Hı hı. E, evet. ...bende çağrıştırdığı metinler... Hı -hı. ...kaleme dökülmüş ve kitap olmuş... Hı -hı. ...ama e, ilginçtir ki... ...metni okurken de başka suretler... ...canlanıyor evet, yani... Aynen. ...bir aynen öyle. E, Hı -hı. şey... ...belki onlar da ayrıca çizilebilir... <gülüyor> ...evet... ...yani hani siz dediniz ya bu benim hikayem... ...burada da zaten bir şey var diyor ki... ...benim aklımın ürünü olan metinler... ...başımdan Hı -hı. geçenler, hayallerim, anılarımdır... ...daha çok Hı -hı. ama onun araya... ...kattıkları, oradan oraya savrulan... ...belirsiz duygu ve düşünce parçalarıdır... Mektuplarımda bunu fark etmişsindir zaten. Zaten bu bir mektup. Yani hı hı. biz bütün bu e, yolculuğun e, ve buradaki e, tecrübenin e, yani iki boyutu var. Aslında bir her yerden mektup yazmak. Yani hı hı. bir mektupla anlatmak. Daha doğrusu o anlatının karşıya ulaşması... Hı -hı. ...o olmasa bile... ...kaybolmuş birisi bile olsa... E, ...ki zaten onu da biraz sonra konuşacağız... <gülüyor> ...hani bu e, anlatmanın... ...karşıya ulaşması... ...vesela bunu bir mektup gibi... ...ya da bunu bir sayıyağın bir mektup yazması... Hı -hı. ...niye böyle oldu mesela... ...hani biz bu mektup da olmayabilirdi bu... Mesela, e, ...ve Hı -hı. hani o çağrışımlar... E, ...neden onun... ...anlatısını bir mektup üzerinden kurdu? Çünkü... Hı -hı. E, ...başlarken... Hı -hı. ...ilk... ...başa koyduğum resimde bir mektup yazan biri evet. <gülüyor> <dil> vardı. <gülüyor> Böyle başladı. İlk <gülüyor> resim ve ilk cümleyle başladı. Ha, o da ee, tamamen biçimi belirledi. Evet. Hmm, çok güzel. Ve ondan sonra gelişti. Hı -hı. Dediğim gibi ilk başta bütün çatıyı kurmadım yazarken. Hı -hı. Yazdıkça, resimleri hı -hı. sıraya koydukça... Hı -hı. ...kitap kendi çatısını oluşturdu. Hı hı. ...ve öyle bitti yani... ...sonuna kadar öyle devam etti... ...ya mesela ben şey diye düşündüm... ...hani bu yolculuk... <gülüyor> ...yani bir seyyah... ...işte ve... ...hani yer bulunduğu yerden mektuplar yazmasının da... ...acaba şey diye mi... ...hani yazarın kendisinin altında ...evet yazmak da bir yolculuk... Evet. ...aslında hani... <gülüyor> ...evet bu bir roman... ...bu bir şey, çizgiler, metinler var... Ee, ...yani özellikle bunun bir mektup gibi, hatta işte sizin dediğiniz gibi ilk mektupla açılması... ...ve vapurda hı hı. o yani, hı hı. benim anladığım kadarıyla o desendeki kişi... ...değil mi bir vapur, bir, iske, bir iskelede, iskelede liman, yani bir kıyı yani her an gidile, gidebilecek bir yerde... ...yani her an başka bir yere gidebilecek bir yerde ve... ...hani bu mektup da o yazma sürecinin kendi yolculuğuna e, işaret eden bir şey miydi... ...diye düşünmüştüm açıkçası. Çünkü bu çok tutarlı bir taraftan desenler. Hı hı. Yolculuk, seyyah ve mektup. <gülüyor> evet. Ee, yani açıkçası... ...bunlar çok inceden inceye düşünülmüş şeyler hı hı. değil. Kitap hı hı. Iı, üretim sürecinde. Hı hı. Ama... Iı, ...dediğiniz bağlantılar... İşte zamanla ortaya çıkabiliyor. Biraz yoruma da bağlı. Ama bunları ilk baştan çok inceden inceye tasarladığımızı söyleyemem. Yani biraz aşama aşama kendi sürecini belirledi. Metinlerin yazılışı, bunun bir mektuba dönüşmesi. Sonra kişiler, işte mektubu yazdığı kişi, aradığı eski arkadaşı, işte çocukluğundan kalan anılar, çocukluk arkadaşları, bunlar hep Zamanla ortaya çıktı, süreç içinde ortaya evet, çıkan Her katman kendisini ayrıca belirledi. Evet. Şimdi yine ikinci bölüme <gülüyor> geçmeden önce bir şarkı çalalım. Ne istersiniz bugün, ne çalalım, ne çalmak istersiniz bugün? P.J. Harvey ve Tom York'un bir düeti var, The mess We Are In... Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Tuncer Erdem'le konuşmaya devam ediyoruz. Ee, şimdi bu son romanı uzak kış kayıp gözü konuşuyoruz e, bugün. Ee, yani çağrışımlardan e, işte Metin'in bir tür olarak mektupla ilişkisinden e, bahsetmiştik. Ee, biraz bir de şey de var hani bir yerde diyor ki kahraman benim adım siz Ve hani sistem görmek. ...ve hmm. e, sis, işte sis de insanların daha yavaş hareket etmesi... ...daha hmm. işte bu ha yavaş hareket etmenin temkinlilikle ilgili olması ama... ...sonra o sesin arkasından gelen görüntünün çok daha başka bir şey olması... ...ve çok da sevimli bir görüntü olmaması. Hmm. Ee, yani bu çok hoş bence, yani çok güzel bir ayrıntı e, kitap için... Ya sanki bütün kitap da öyle gibi. Bir sisin ardından görünen şeyler gibi. Hı -hı. Yani çünkü yazdığı mektuplar da öyle aslında kahraman. Mesela bir yerde şey diyor. Aslında ben sana şeyi anlatmalıyım. Tanıştığım insanları... ...arkadaş olduksam arkadaşlarım. Ama onu anlatmıyorum. Yani Hı -hı. Hep başka bir şey anlatıyorum Hı -hı. sana. Yani bunları anlatmamalıyım gibi. Yani o yüzden bu sis... ...neden böyle bu kitapta? <gülüyor> <gülüyor> sis. Ee, belki... Şundan kaynaklanabilir. Biraz kitapta masalsı bir havanın olmasını hı hı. istedim. Evet. Gerçek yer isimleri, günlük hayatta karşılaşılan hı hı. kişi isimlerini kullanmak istemedim. Hı hı. E, bu yüzden işte sis, kış, güz gibi pek yaygın olmayan isimler kullandım kişileri için. ...yani bir masal aleminde geçiyor evet, gibi. Yani öyle. orası Türkiye mi ya da dünyanın Hı -hı. neresi pek belli değil. Resimler bazı yerleri evet, Türkiye'den evet. çağrıştırsa bile. Değil değil. Evet. Zaten dediğiniz gibi hem mekansız hem de zamansız. Hı -hı. Yani bu kişi ne kadar süredir yolculuk yapıyor, ne zaman bu yola çıkıldı, yani nedir... ...geçen bir zamana dair de bizim çok bir şeyimiz Hı -hı. yok. Zaten o kendisi şey de diyor hani... Evet zaman var hı hı. Yani ben bunu hapsedebilir miyim hı hı. ya da zamanı gösterebilir miyim ya da zaman görünür olabilir mi hı hı. ya da zamanı görünür kılan şey ne ee, meselesi de önemli ama Hani hep bir akışkanlık hali hı hı. yolculuk gibi bütün metin metne bu akışkanlık hali e, sızmış ve hep biz izliyoruz kahramanı ta ki şeye kadar hani sınırda ...mesela o zamana kadar şey yok... ...zaten kimse görmüyor kahramanı... Hı hı, ...o hep bir yerde ama onu gören kimse yok... ...ve onu bir çukurda buluyor... ...işte bir e, adam ve kızı... Hı hı. O, ...o zaman kahraman görünür oluyor... ...başkalarının hı hı. gözünden görünmeye başlıyor... ...ve orada bir artık... ...akışkanlık duruyor... Hı hı. ...ve bir olay olay örgüsü... Evet. ...işin içine e, giriyor... ...ve bu sınır, yani hı hı. sınırda... ...yaşıyor bunlar... ...bunun neden, yani tam orada... ...onu görünür kılmak... Evet artık yolculuğun sonuna yaklaşıyor. Hı -hı. Zaten sanırım sonraki bölüm veda. Evet, veda. Evet. Yani e, sondan bir önceki safhada Hı -hı. bir durak veriyor. Evet. E, şey seyyahımız. <gülüyor> veriyor. Çok acılı bir hikaye yani Hı -hı. bir trajediyle karşılaşıyor evet. o sınırda. Hı -hı. Ve hani şey de o da bir sis gibi. İnsanların uzak akrabaları var Hı -hı. sınırın öbür tarafında. Bir de yaşadıkları bir hayat var. Hı -hı. Ama hep onlara anlatılan bir hayat var bir taraftan da. Oraya geçmek istiyorlar ama geçmeleri gerekip geçmediklerinden ya da gerçekten istediklerinde geçip geçebileceklerinden de çok emin değiller. Böyle Hı -hı. bir durum da var. Hani tam kahramanın başka insanların, başka kahramanlarının gözünde görünür olduğu yer. Aynı bana şeyi hatırlattı. Hani Bozkır kitabında Adem'le Havva'nın Aden bahçesinden kovulup bir Bozkır'a... Ee, gelmeleri gibi kahramanın tam da görünür olduğu yerde sınırda <gülüyor> yani hayallerini denetlemek belki de zorunda kalan insanların bozkırına düşmüş gibi düşündüm ben mesela evet. hani o anlamda metinlerinizdeki hani o e, görüntü ve görünürlük hani bakmak meselesi çok önemli ya sizde evet. ba bakıyoruz ama <gülüyor> ne, ne, ne, nereye yani <gülüyor> ya da hani bu öbür taraf gerçekten görülebilir bir şey mi e, meselesi hani o yüzden mesela şey diye düşündüm hani bu sınır meselesinin vedaya işte geçmeden önce sadece bir hani yolculuğun bitmesi değil de hı hı. yolculuk etmek isteyen insanların hem de tam da asıl hayatlarını belki de tarihlerini bulmak isteyen insanların onu yapamıyor olmalarına dair bir vedanın da içinde barındırıyor olması gibi hı hı. bir şey. Evet yani aslında dediğiniz gibi şey o kısımda yani mektubun o kısmında hı hı. ırmağın öteki tarafına hı hı. bakıp oradaki hayatı hı. fark etmeye çalışan insanlardan da bahsediyor. Yani hayatımızda da yani çok ulaşılabilir gibi olan ama aslında ulaşamadığımızda birçok şey var. Evet. Yani mesela böyle güzel uzun bir yolculuğa çıkmak belki birçok kişinin hayalidir. Hı hı. Ama çeşitli imkansızlıklar nedeniyle bunu Değil yapamayız. Hı -hı. Ee, hayatımız içinde o kadar çok şey var ki ulaşmaya çalışıp ulaşamadığımız şeyler. Tam elimizde tutacak evet. gibi olup elimizden uçuveren şeyler. Ve tam belirleyemediğimiz şeyler de var aslında. Hı -hı. Biraz belki bu çağrışımlar var o Hı -hı. dediğiniz bölümde. Haklısınız. Yani şimdi yine tam hatırlayamıyorum. Bir taraftan bir... bir... <gülüyor> Yazdığınız şeylerden bir tanesi de şey vardı, <gülüyor> yolculuk ediyor ve diyor ki e, işte kahraman bize yolculuk aslında e, yolculukta gördüğün şey ya da camdan dışarıya da sadece şeyi görmezsin. Oradan e, gözünün önünden geçen şeyleri görmezsin. Camda bir leke vardır, bir çatlak vardır. <gülüyor> Oradan görünen başka biri vardır. Dolayısıyla bir yolculuk sadece şey gibi değildir diyebilir. ...öyle gözün önünden hızlı bir şekilde... ...akan şeyler değildir. Doğru. Onunla birlikte akan birçok şey vardır. Ee, gibi. Mi? Ve ben hani şey diye düşündüm... ...bu hani Ulysis'te... ...biliyorsunuz bir yolculuk... ...ve Ulysis böyle bütün bir... ...yani bir destan gibi... yazabilecekken, ...herhalde bu sizin Ulysis'iniz... <gülüyor> <gülüyor> ...gibi... ...hani uzak kış, kayıp güz ve bunun bir sınırda... ...o şekilde insanların neredeyse... ...tarihi hapsolmuş bir şekilde... E, ...orada... ...yani neredeyse donup kalmış... Hı hı. ...olmaları... Ve ...benim açımdan çok ilgi çekici oldu... ...açıkçası hı hı. E, bir okur olarak... ...ve bunu önemli buldum... ...ve yine bütün bir kitap boyunca devam eden... hani ...bir biyografi gibi... Hı hı. ...hani bir hayat hikayesinin... ...bizim e, gözlerimizin önünde ama... ...hepimizin yaşadığı bir hayat gibi değil... Hı hı. ...yani her yerde olabilecek... ...her yere gidebilecek... de i̇şte ...konforlu ve rahat hayatlardan uzak... ...kendisini her yere... ...aynı zamanda ait hissedebilecek... Hı hı. E, ...ve bu hatta neredeyse şey de var... ...hani bu insan gibi bile değil... ...hani bir varlık olmanın kendisinin... ...yeterli olduğu ve dünyaya... ...sadece bu varlık olarak ait olma, hissi. Yani bunlar bana hep sizin eserlerinizin bende çağrıştırdığı <gülüyor> şeyler olduğu yüzden bugün çok konuşuyorum. <gülüyor> Kusura bakmayın biraz rol çalıyor gibi oluyorum. Ee, ve maalesef bize ayrılmış sürede yine bugün de doldu. Ee, ben çok teşekkür ederim. iki programdır e, birlikteyiz ve gerçekten çok e, yani güzel çok etkileyici ve çağrışımları çok açık eserler her birisi. Bugün neyle veda edelim? Okurlarımıza ve dinleyicilerimize neyle veda etmek istersiniz? Ee, bak gene o şeyden bir öykü olabilir. PES isimli öykü. Hı hı, olur. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. PES. Gördüm. Yangın çok büyüktü. Ev ahşaptı. Su yetmedi. Ama hakkını vermek lazım. İtfaiyeci elinden geleni yaptı. Dizlerine kadar gelen çizmeleri... Omzuna doladığı urganı, parlak yağmurluğu, kenarları düşük başlığıyla koşturup durdu. Yanan evle kuyu arasında sürekli gidip geldi, kanter içinde kaldı, tek başınaydı. Kızdım, nerede bu itfaiye teşkilatı? Hani ortalıkta en küçük bir duman belirdiğinde canhıraş çığlıklarla harekete geçen cart kırmızı arabalar? Merdivenler, brandalar, hortumlar, tazikli sular nerede? Zavallı itfaiyeci bir başına ne yapsın? Gürül gürül yanan bu koca evi nasıl kurtarsın? Neyse, tek teselliğimiz can kaybının olmaması. Bu büyük evde tek başına bir kız yaşıyor. Kimi kimsesi yok bu kızcağızın. Ailesine ne olmuş bilmem. Yangın gece yarısına doğru merdiven altındaki odunlukta başladığında kuru ağaçların çatırtısını duyup üst kattaki pencereye çıktı kız. Üzerinde geceliği vardı. Telaş etmeden içeri girdi. Üstünü değiştirdi. Alevler üst kata doğru yükselmeye başladığında o kapıda belirdi. Karanlıkta oynaşan alevlerin yanı başından geçip merdivenlerden indi. İşte o sırada bu itfaiyeci kılıklı delikanlı çıktı ortaya. Elinde sapına ip bağlanmış alüminyum bir tevmizlik kovası vardı. Doğruca kuyuya koşup kovasını sarkıttı. Fazla beklemeden yarım yamalakta olan kovayı hızla çekerek yangın mahalline doğru seyirtti. Alevlerin sardığı merdivenin yanına geldiğinde kovasını ateşin üzerine boşalttı. Bir mucize olup da o iki avuç suyun yangını söndürmesini beklermiş gibi birkaç saniye öylece durup alevlere baktı. Sonra kovasını kapıp gene kuyuya koştu. Bu arada ön bahçeye inmiş olan kız çitlerin yanındaki kümese yöneldi. Oradaki tek hayvanı o bembeyaz hindiyi kucağına alıp kümesten çıkardı. Onunla birlikte evin karşısına geçip Var gücüyle yangını söndürmeye çalışan delikanlıyı izlemeye koyuldu. Az sonra yüzüne alevler gitgide daha çok aydınlatırken kafasını hayvanın beyaz tüylerine gömdü. Zaten normal şartlarda bile düşünceli görünen hindi yangını izlerken daha da hüzünlendi. O da kafasını kendi tüylerine gömdü, gözlerini kapadı, derin düşüncelere daldı. Alevlerin ışığı hayvanın başındaki ve boynundaki çıplak deriyi daha da kızıl gösteriyordu. Ateşin ve hayvanın bedeninin sıcaklığından kızın yanakları iyice kızardı. İtfaiyeci kılıklı gayretkeş delikanlı evi kurtaramayacağını hala anlamamıştı. Koşturup duruyordu. Ama sonunda kuyuda suyun bittiğini fark edince o da pes etti. Kovasını kuyuya son daldırışında içeride tok bir ses yankılandı. Alüminyumun yosunlu bir taşa çarpma sesi. Yangın kendi kendine sönüp ev küle döndüğünde alevler hindinin kümesine varmamıştı. Diyorum ki kız keşke çıkarmasaydı hindi kümesinden Bak uykusu gölün bölündü hayvancağızın onun kucağında uyukluyor şimdi. Bu arada kız ne kadar sakin fark ettin mi? Hindisiyle beraber daha önce de böyle bir yangın geçirmiş gibi.